Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Sayısız mahlukatı içinde bizlere insanlık ve kulluk şerefini bahşeden kainatın fahri ebedisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kullarına hidayet rehberi olarak gönderen, bize de ona ümmet olmanın şeref ve bahtiyarlığına lütfeden yine onun örnek şahsiyetlerini bütün beşeriyete armağan eden Allahu Teala'ya nihayetsiz hamd senalar olsun. O Allahu Azimü Şan ki müminlerin gönül bahçesini hikmet gülleriyle doldurdu, marifet çiçekleriyle neşelendirdi ve feizlendirdi. Susamış dudakları Kur'an-ı Kerim'in nurlu pınarıyla kandırdı ve dil bülbülünü Ahmedi Hakikatler Gülistan'ında huzura erdirdi. Ey Rabbimiz! Bize ebedi bir ömür versen, biz de hiç ara vermeden bütün ömrümüzü senin hamdine tahsis etsek, yine de sana layıkıyla hamdü senada bulunamayız. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. Senin en küçük bir nimetinin bile şükrünü edadan aciziz. Nerede o sayısız ihsanlarına şükredebilmek? Kaldı ki, her şükür duygusu da ayrıca şükrü gerektiren büyük bir nimettir. Acizimizin itiraki içinde, seni her türlü noksanlıktan tenzih ediyoruz, ey yüceler yücesi Rabbimiz. İlahi terbiyenin namütenahi güzellikleri içinde en mükemmel kıvama yükseltilen, Allahu Teala'nın seçip beğendiği İslamı en güzel şekilde insanlara takdim eden. Onlara, Rablerinin marifet ve muhabbetini talim eden bütün varlığını, beşeriyetin selametine adayan, cennete ve cemalullah'a giden yolun mübarek rehberi, gözlerin nuru, gönüllerin tabibi ve sururu. Habibi Ekrem ve Nebi-i Muhterem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şanına layık bir şekilde Selatü selam olsun. Ey siması kainat sarayının sirac-ı müniri ve ey kameti cömertlik ve kerem mevsiminin selvisi olan efendim, selam olsun sana. Ey yeryüzünü şereflendirdiğinden beri, kara toprağın mavi göğe karşı yüz binlerce naz ettiği Habibi Ekrem, selam olsun sana. Ey mahlukatın erebileceği en yüce mertebenin bile, onun Allah'a olan yakınlığından yüz binlerce derece daha aşağıda kaldığı resul Ekrem, selam olsun sana. Ey hürmetine, Cehalet ve hamakat karanlığında bulunanların önünde ilahi inayet nurunun hazinesi açılan şanı yüce nebi, selam olsun sana. Ey kalp gözünün körlüğüne karşı ayağının tozu, ehli şuhudun en kıymetli sürmesi olan yüce sevgili, selam olsun sana. Ey Adem'in yaratılışından asırlarca evvel, meleklerin huzur mihrabına yönelmiş olarak seçtiğe kapandığı kainatın varlık sebebi, selam olsun sana. Ey nebi i Zişan, senin feyzin ve nuraniyetin, gözlerimizin ve gönüllerimizin pasını silen bir iksirdir. Sana kavuşma ümidi olmasa, ahiret güzergahında bulunan bu dünyanın ne tadı ne de manası olur. Selam olsun sana. Ruhumuzun senden başka sermayesi yoktur. Bizde sensiz bir hayatın ve cennetlerin sevdası da yoktur. Ey cümle mahlukatın eftali biz nerede sana hakkıyla selam verebilme bahtiyarlığı nerede? Sana kainatın maliki olan Allahu Teala'dan her lahza yüz binlerce selatü selam olsun. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin haliyle hallenen, onun örnek hayatını noksansız bir şekilde söz ve fiilleriyle bizlere nakleden güzide ashabına, onları en güzel şekilde takip eden bütün ulema, evliya şüheda ve salihine selam eder, şefaatlerini niyaz ederiz. Radıyallahu anhüm ecmeyin. İnsanoğlu, kemale erişebilme ve sırat-ı müstakime nail olabilme hususunda, hayatları müstakim, gönülleri temiz, kalpleri günah lekesinden ve şüphelerden beri hidayet davetçilerini ve mürşitleri örnek almaya son derece muhtaçtır. Zira örnek alma ve taklit etme, insan fıtratında meknuz bir duygudur. Sözün yolu uzun, fakat örneklerin yolu kısa ve tesirlidir. İnsanoğlu mücerret fikir ve tavsiye eden çok, Müşahhas örneklere meftun olur. Bu, onun için bir öğrenme kolaylığı olduğu gibi, ikna ve tatmin olması için de bir ihtiyaçtır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim, insanlara bazı şeyleri öğretirken, kıssa ve mesellerde davranış örnekleri sunmuş, mevzuyu müşahhas sahneler halinde gözler önüne sermiştir. İnsanda fıtri olan örnek alma ihtiyacı hakiki bir rehberle yani üsve-i haseneyle doldurulmadığı takdirde tabiat boşluk kabul etmez hikmetince kendine sahte misaller bulmakta gecikmeyecektir. İnsan özellikle gelişme ve teşekkül denimi olan gençlik yıllarında tabiatı gereği daima örnek şahsiyetler arar ve bazen müfsitleri mürşid zannederek gönlünü yanlış yerlere tahsis eder ve hüsrana uğrar. Gönül dünyasını hayra istikametlendirecek uygun örnekleri bulamayanlar, kendilerine takdim edilen diğer menfi modellere takılıp kalırlar. Nitekim, bugün yaşanılanla Allahü Teala'nın istediği hayat, kıyas edildiği zaman, arada büyük bir uçurumun olduğu görülecektir. Zira günümüz insanı, ekseriyetle örneğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde değil, şahsiyeti zafa uğramış insan müsveddelerinde aramaktadır. Bu yanlışın telafi edilmesi ve aradaki açının kapatılabilmesi mühim bir vecibedir. Çünkü Allahu Teala, Bismillahirrahmanirrahim, o gün her sınıf insanı imamlarıyla birlikte çağıracağız. Sadakallahül azim buyurmakta ve insanların dünyada takip ettikleri kimselerle beraber cennete veya cehenneme gideceklerini bildirerek, kişinin hayatta kendisine güzel ve doğru yola giden bir örnek seçmesini, salih kimselerin topluluğuna dahil olmasını istemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki nebilerin farik vasıflarını zatında cem ederek zirve teşkil eden, bütün nebilerin müjdesi olan alemlere rahmet olarak lütfedilen şerefli ve yüce bir peygamberdir. Allahu Teala bütün nebilerden müjdeliye geldikleri bu peygambere inanıp, yardım edeceklerine dair kuvvetli bir misa kalmıştır. Bu hakikat ayeti kerimede şöyle beyan buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah peygamberlerden andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelecektir. Ona katiyen iman ve her durumda yardım edeceksiniz diye misak aldı. Sadakallahü'l-Azim. Peygamberler de Rablerine verdikleri bu söze sadık kalarak yaşamışlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman etmişler, metinden olabilmek için can atmışlar ve her vesileyle Efendimizin geleceğini müjdelemişlerdir. Dünya üzerinde bulunan her türlü hayır, hakkaniyet, adalet, merhamet ve güzel ahlak, hiç şüphesiz bu peygamberlerin risaletinden kaynaklanmıştır. Onlar, insanlara hidayet yollarını göstermek için gönderilmişlerdir. Eğer onlar gelmemiş olsaydı, Yeryüzünün düzen ve intizamı bozulur, hayat yaşanmaz hale gelir, anarşi kol gezer ve insanlar fitne girdaplarında helak olurlardı. Sevgili Peygamberimiz son peygamberdir ve onda bütün peygamberlerin mümtaz vasıfları, en mükemmel tarzda tecelli etmiştir. O, her türlü ahlaki güzelliğin kendisinde makez bulduğu ve teşhir edildiği nazenin ve eşsiz bir meşerdir. Yüce Rabbimiz kainatı O'nun hürmetine yaratmış ve O'nu insanların en kıymetlisi kılmıştır. İlahi kudret tarafından bizlere takdim edilen güller, yapılan iltifatlar, Önümüze açılan zengin ziyafet sofraları hep onun şerefinedir. Hakani ne güzel söyler. Sevdi ol nuru habibim dedi hak, Oldu didarına aşık mutlak. Ana teshir olunup mülk-i şuhud, İzzü devletle gelip buldu vücut. Doldu avaze-i ahmetle cihan, Eyledi aşkı ilahi Galeyan. Cümlenin evvelidir. Hatmi rusul dediler anın için mehazi kül. Günümüz Türkçe'siyle Hakani şöyle diyor: Allah Teala o mübarek nuru sevdi ve ona Habibim diye hitap etti. Sonra da o sevgilinin gül yüzüne aşık oldu. Bütün mahlukat onun emrine verildi ve Efendimiz izzet ve devletle bu alemi teşrif etti. Böylece bütün cihan, Ahmet, Ahmet sedalarıyla doldu da ilahi aşk galeyana gelerek coştukça coştu. İşte bunun için peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Yaratılmışların ilki oldu ve kendisine cümle yaratılmışların kaynağı dendi. Sevgili Peygamberimiz, içtimai hayatın içinde yetimlik, fakirlik, çobanlık, tüccarlık, devlet reisliği gibi en alt kademeden en üst kademeye kadar toplumun bir ferdi olarak tabii bir hayat yaşamıştır. İctimai hayatla ve insanlarla olan bu beraberliği onun hayatının her safhasında hatta teferruat sayılabilecek konularda dahi nümuneyi intisal olmasına tabii bir zemin hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi ciheti beşeri faaliyetleriyle örtülü olduğu için Peygamberliği sadece manevi hayata rehber olma şeklinde anlayanlar, Efendimizin içtimai ve siyasi hayata her hususta müdahil olmasını çoğu zaman inkarlarına mesnet edinmişlerdir. Halbuki Efendimiz manevi hayat kadar maddi ve içtimai hayatta da insanlara rehberdir. Beşeriyete gönderilen peygamberlerin meleklerden değil de insanlardan seçilmesi şüphesiz bir hikmete mebnidir. Aksi insanlar, biz melek değiliz ki onun gibi olabilelim şeklinde bir itirazda bulunabilirlerdi. Bu bakımdan tüm beşeri mükemmelliğin tek örneği olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uhdesine aldığı, ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği vazifesi bakımından hem manevi hayatın kılavuz ve örneği hem de mükemmel bir içtimai hayatın ölçüsü olmuştur. Bir peygamber, bir mübelli, bir devlet başkanı, bir lider, bir komandan, bir hakim, bir mürebbi, bir tacir, bir aile reisi ve bir dost olarak bütün maddi ve manevi yönleriyle insanlığa örnek davranışlar takdim eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her söz ve yaptığı her davranışı binlerce cildi bulan kaynaklarımızda bütün incelikleriyle ve misli görülmemiş bir titizlikle tespit etmek gerekir. Biz Müslümanlara düşen en mühim vazife Rabbimizin Üsve-i Hasene olarak takdim ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel şekilde tanımak ve nesillere tanıtmaktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin örnek oluşunu zaman ve zemine uygun bir şekilde gözler önüne seren eserlere zaruri ihtiyaç vardır. Bu husustaki çalışmalar ne kadar çok yapılırsa Efendimiz bu yönüyle ne kadar çok tanıtılırsa yine de azdır. Rabbimizden bütün insanları Habibi'nin gönül ikliminden feyziyab eyleyip kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah, marifetullah ve aşk-ı Resulullah'la tezyin eylemesini, cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar kılarak cennette ona komşu olabilmenin şerefine nail eylemesini niyaz ederiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ve ona tabi olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şahsiyettir ki, onu rehber edinip kendisine tabi olanların her biri, gökteki yıldızlar gibi insanlığın mümtaz şahsiyetleri haline gelmiş, ebedi saadet ve huzura ermişlerdir. Asab ı kiram, hak dostları ve salihler, hep o kainatın fahri ebedisine yakınlaşabildikleri ölçüde fazilet ve kıymet kazanmışlardır. Acaba Abdullah bin Zeyd, Bilal Habeşi, Seyyid Ahmet Yesevi radıyallahu anhum ve emsallerinin gönül iklimlerinden bizlerde ne kadar hisse var? Bizlerde asaptan beri devam eden bu muhabbet tezahürleri çerçevesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetteki seviyemizi ölçmeli ve ona ne derece layık bir ümmet olarak yaşayabileceğimizi nizan edip ruhumuza manevi bir diriliş ve uyanış aşısı yapmalıyız. Burada bahsettiğimiz İslam büyüklerinin halleri de elbette ki veçd kahramanı olan yıldız şahsiyetlerdeki ölçülerdir. Ancak Onlara kıyamete kadar gelecek müminlerin gönül semalarında yıldızlaştıran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duydukları aşk, şevk ve bağlılıktaki şiddettir. Biliyoruz ki aşk ve muhabbet iki gönül arasındaki cereyan hattı gibidir. Güzel bir mümin olabilmek için kalbe bu istidadı kazandırmak gerekir. Günümüzde İnsanlığın yaşadığı buhranlar bu kalbi istidadın kaybolmasından ileri gelmektedir. Bu yüzden nice kıymetleri heba oluyor, nefsani çarklarda parçalanıyor. Akış ve yönelişler daima dünyevi ve nefsani olunca da ruhun iştihasına kimse yol bulamıyor. Gerçek bir sevginin büyüklüğü gerektiğinde sevilen uğrunda yapılan fedakarlık ve girilen riskle ölçülür. Çok seven biri icabında canını verir de bir fedakarlık yaptığı hissini bile taşımaz. Sanki borcunu ödüyormuş gibi rahat hareket eder. Fakat gerçek aşkı tanımayan, aşktan nasip alamayan kimseler kemale erme yoluna girmemiş... Ve nefsinin sultasında yaşayarak gönlünü israf ve ziyan ediyor demektir. Dağların kabul etmediği emaneti yüklenmiş olmak aslında insana sunulmuş ilahi bir imtiyazdır. Bu kazanç ve imtiyazı gerçek manasıyla elde edebilmenin şartı da hakiki aşka ulaşabilmektir. Çünkü... İnsan ruhundaki bu çatışma ve kavga ancak hakiki aşkın içinde eriyip kaybolur. Kamil insan bir örnek şahsiyetten aldığı feyizli akislerle hayvani temayüllerden ruhunu sıyrır, Gönlünü bir cennet bahçesi haline getirir ki oradan ilahi manzaralara pencereler açılır. Rabbimiz Kur'an-ı şanında ruhumdan üfürdüm buyurmakta ve insana kendinden verdiği ulvi cevheri hatırlatmaktadır. Şayet bu ulvi cevher ve müjde mümini aşk ve muhabbet neticesinde kemale eriştirebilirse o zaman kalp ilahi esrar alemine doğru merhale almaya başlar. İlahi alemin sırları, eşyanın hakikati, insan ve kainat denilen sır ortaya çıkar. Kul, kalbi selim tecellisine mazhar olur. Kul bu olgunluğa eriştiğinde Allahu Teala ile arasındaki gaflet perdeleri aralanmaya başlar. Ölmeden evvel ölmek sırrından nasip alır. Dünya ve onun fani sevgisi, bütün geçici ve gösterişli güzelliği gözünden düşer ve gönlünden çıkar. Böylece ruh, halikına yaklaşmaktaki tarifsiz lezzete nail olur. Hakiki sevgiyi tatmamış olanlarsa... İnsanda mevcut olan hayvaniyet çerçevesine kırıp da melekiyet sahasına adım atamamışlar demektir. Sevmeyi bilmeyenin kalbi ham toprak gibi olur. Marifet sevmektir çünkü varlığın sebebi muhabbettir. Beşeriyeti sefaletten kurtarıp saadete götürecek olan ilahi rahmet insanlığa Üsve-i Hasene olarak takdim edilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hakiki saadetin yolu, hakiki aşkı ondan öğrenmek, onda fani olabilmek ve bu muhabbetle onun izinden gidebilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün kainatın göz bebeği, özü ve varoluş sebebidir. Hakkın yüce bir lütfudur. Kulla Hak Teala arasında bir vuslat rehberidir. O anlatılabilen ve ifadenin tariften aciz kaldığı ulvi halleriyle kulluk makamında bedeni fani oluncaya kadar bizlere Hakk'a kulluğun en yüce numunesi olmuştur. Kısaca o, alemleri kuşatan bir rahmet ve aşktır. Ona ram olan aşık gönüller, bu alemde daima onun muhabbetiyle yanıp kavrulacaklar ve her dem onun ulvi visalinin hasretini yudumlayacaklardır. Bu halet içinde, ''Cemalinle ferahnak ki yandım ya Resulallah.'' figanıyla da her an gittikçe ziyadeleşen muhabbetlerini arz edeceklerdir. İşte Yunusları Yunus haline getiren, Mevlana'ları Mevlana yapan da bu aşktır. Hazreti Mevlana bu aşkla ebedi ve hakiki saadet iklimine adım atmıştır. Lakin onun saadeti ve hakikatte nerede, ne zaman ve kiminle başlamış bunu bilenler azdır. Bunu ancak onun etrafında aşkla pervane olup, onunla aynileşmeye mazhar olan bahtiyarlar bilebilir. Hz. Mevlana'nın saadeti, namütenahi yani sonsuz kadiri mutlağa guslattı. Çünkü onlar fani ten esaretinden sıyrılıp, sonsuza doğru mesafe aldıklarından yalnız sonsuzla mes'ud olurlar. Sonu olanlarla yani fanilerle gerçek saadet ne kadar ve ne kıvamda olabilir ki? Zira saadet ikliminin yolu aşk ve muhabbeti layık olduğu yere tevcih etmekten geçer. Nitekim Hazreti Mevlana'nın şu sözleri bir bakıma O'nun saadetinin kaynağını da sevgilemektedir. Canım var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının toprağıyım. Eğer biri benim sözümden bundan başka en ufak bir şey bile nakledecek olursa, o kimseden de, onun sözünden de incinirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyulan gerçek bir aşk ve muhabbetin neticesi onun yolunun tozunu başının tacı etmek ona canı gönülden itaat edip teslim olmaktır. Zira o öyle bir şahsiyettir ki her yönüyle insanlık için serapa bir rahmetten ibarettir. Bu meyanda onun kalbinin müminlere karşı ne derece şefkat, ve merhametle dolu olduğunu şu ayeti kerime ne güzel sevgilemektedir. etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki size kendi içinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı rauf yani cidden şefkatli ve rahim yani son derece Merhametlidir. Sadakallahul Azim. Bu hususta Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kadar hassas ve merhametliydi ki bazı insanlardan gaflet içinde helake sürüklenmeleri karşısında gönül alemi aşırı bir ızdırap ve üzüntüyle yıpranır, adeta perişan olurdu. Öyle ki Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Ey Resulüm biz sana Kur'anı Meşakkat çekesin diye indirmedik Sadakallahu'l-azim buyurarak Onu ikaz ve teselli eylemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetine duyduğu bu engin şefkat Merhamet ve muhabbete mukabil Ümmeti olarak biz bu sevgiye Ne kadar karşılık verebildiğimizi tefekkür etmek durumundayız. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizin ölçüsü Kur'an'ı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rehber edinerek onun haliyle ne kadar hallendiğimizle belli olur. Onu seven ve onun uğruna her şeyi feda eden ashab-ı kiram, onun nasıl duydu ve hissetti, O'nun haliyle nasıl hallendi ve ahlakını hayatına nasıl aksettirdi? Acaba bizler bu hallerin neresinde bulunuyoruz? O'na olan muhabbetimizi bu ölçülerle mizan edip, gönüllerimizi O'nun ahlakıyla tezyin etmeliyiz. Günahlarımız, hatalarımız... Kusurlarımız ve isyanlarımız O'nun zemzem misali tertemiz ahlakıyla yıkanmalı, O'nun mübarek hayatının mana ve hikmetiyle manevi bir diriliş yaşamalıyız. Allah'a ulaşmanın yolu, Allah'ın kitabına ve varlık nurunun sünnet-i yani yüksek ahlak ve davranışlarına, hulusi kalple yakınlaşabilmek Allah ve Resulünün sevdiklerine muhabbet zıtlarına da nefretlidir. Zira ilahi muhabbetler gönlü diri tutar, sihatli kılar hayra istikametlendirir. Muhabbet ve onun zıddı olan nefret ikisi birden aynı anda bir kalpte bulunamaz. Ne var ki gönül boşluk kabul etmediği için birinin yokluğu diğerinin varlık sebebidir. Bu iki zıtlık arasındaki fark, a'lâ-yı illiyinle esfeli safilin arasındaki mesafe kadar sonsuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile beşeriyet beklediği ulvi hidayet rehberinin en mükemmelle kavuşmuştur. Bu yüzden bugün hala Hodgam ve nefsani bir hayat yaşamaya devam edenler böyle yüce bir örnek şahsiyet gelmeden önce cahili bir hayat yaşayanlardan daha mesul bir mevkide bulunmaktadırlar. Bu bakımdan insanlığın ekseriyetle kuvvete ram olup nefis sultasında yaşadığı günümüzde o varlık nuru örnek şahsiyetin karakter ve şahsiyet inşasına daha büyük bir şiddetle muhtaçız. Tarihimizin ihtişam devirlerindeki en büyük müessirde de o şanı yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisleri olan ameli salih sahibi müminlerin varlığı ve onların topluma örnek bir şahsiyet sunmalarıdır. Halbuki günümüzdeki ahvale nazar ettiğimizde en hazin gerçeklerden birinin böyle örnek şahsiyetlerin azlığı sebebiyle, maneviyat sahasında yaşanan hüsran olduğunu müşahede etmekteyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun izinden gidenlerin ve bilhassa kendi tarihimizdeki iman ve veçt kahramanlarının heyecan dolu gönüllerinin seviyesine yeniden ulaşabilmek için tekrar o abide ve örnek insanlara sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için onları duymak anlamak ve onların gönül alemlerinden hisse alabilmek gerekir. Yani onların bu fani alemi nasıl telakki ettiklerini, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği akıl, izan, idrak, can ve malı nasıl kullanarak hem kendilerine hem de insanlığa saadet yolunu açtıklarını iyi bilmek icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüce şefaatine nail olabilmek için onun ümmetine yakışacak bir hayat yaşamanın feyz ve heyecanı içinde ibadetlerimize, davranışlarımıza, hislerimize, düşüncelerimize, gönlümüze, yarınımıza, velhasıl dünya ile ahiretimize onun eşsiz güzelliklerini ve derinliğini aksettirmeliyiz. Çünkü insan sevdiğine Sevgisi ölçüsünde meftun olarak onu taklit eder, varlık nurunu gereği gibi taklit ve takip edebilmek için de onun gerçek manada tanıyıp örnek şahsiyetini layıkıyla değerlendirmeye çalışmalıyız.